Paslaşmalar Hazırlayan ve sunan Kenan Başaran Merhabalar ben Kenan Başaran Radyo Havan'da bir hafta sonra tekrar birlikteyiz Paslaşmalar başlıyor Evet dananın kuyruğu kopacak mı kopmayacak mı? Yarın belli olacak Ankara'da futbol dünyası 26 Ocak tarihine kilitlenmişti günlerdir. Ee, yarın Ankara'da Türkiye Futbol Federasyonu e, olağanüstü genel kurulu var. Bu genel kurulda günlerdir, aylardır üzerine tartışılan futbol disiplin talimatının 58. maddesinin değiştirilip değiştirilmeyeceği konuşulacak. Evet. Bu konuda kulüplerin büyük çoğunluğu mutabakata vardı. Ama Türkiye Futbol Federasyonu'nun delegeleri sadece 18 Süper Lig kulübünden oluşmuyor. Onun dışında taban birlikleri var. Yüzün üstünde milli formayı giymiş bazı futbolcular, teknik direktörler vesaire var. Ancak genel gidişatı belirleyen futbol kulüplerinin delegeleri oluyor. 18 kulübün delegeleri. Yaklaşık 300 küsur bir delegesi var Federasyonun. Bunlar bir araya gelecekler. Ve 58. maddeyi ne yapalım diye konuşacaklar. Şimdi hemen bir ara pas yapalım. Bir açıklayalım 58. madde nedir. Biliyorsunuz kulüpler bu şirke davası patladıktan sonra öncelikle dediler ki yahu biz çok ağır bir şiddet yasası yapmışız. Şunu bir değiştirelim. Değiştirdiler. Oradaki cezaları düşürdüler. Hadi ona bir şey diyemiyoruz. Ee, tamam insanların e, kabul etmesek bile, onaylamasak bile futbol da yaptıkları bir suçtan ötürü yıllarca yıllarca yatmasını hadi diyelim ki vicdanlar ağır buldu. Tamam geçiyoruz onu. Yetmedi, yetmedi. Türkiye Futbol Federasyonu. Türkiye'de futbolu yöneten en büyük güç olan federasyon normal şartlarda e, eline ulaşan Şike iddianamesini çünkü öyle demişti iddianame gelsin ondan sonra kararımı yaşam. Şike iddianamesini alıp e, etik kuruluna verip etik kuruluna incelemelerde bulunup efendime söyleyeyim bir rapor oluşturacak. O raporu da Türkiye Futbol Federasyonu'na verecek. O da Futbol Disiplin Kurulu'na verecek. Disiplin Kurulu da üzerine inceleme, araştırma yapıp şike vardır ya da yoktur, teşvik primi vardır ya da yoktur bir sonuca varacak. Birilerine ceza ya verecek ya vermeyecek. Eğer birileri şikeye teşebbüs etmişse, eğer birileri teşvik primi vermişse, eğer birileri şike yapmışsa, eğer birileri teşvik primi vermeye teşebbüs etmişse, Dahi bunlara küme düşürme cezası verecekti. Onun dışında puan silme cezaları verecekti ayrıca. Ekstra yani. Fakat Türkiye Futbol Federasyonu 3 Temmuz'dan beri sürekli verdiği kararlardan cayarak, sürekli dediğinin tersini yaparak bu süreci uzattıkça uzattı. Zamana yayarak, erteleyerek, öteleyerek çözmenin yollarını aradı. Bulduğu her çözüm mutlaka bir diğer taraf tarafından reddedildi. İşte ligi uzatalım, geç başlatalım dedi. A kulüp kabul etti, B kulüp etmedi. E şimdi e, puan silelim diyor. O diyor, evet öbürü hayır diyor. Geldik, geldik, geldik. Görünürde bütün bunlar Fenerbahçe'yi kurtarmak adına yapıldı söyleniyor ama... Fenerbahçe de diyor ki kardeşim diyor sadece ben yokum ki bu davada yani diyor. Burada yargılanan 8 tane kulüp var toplam. Yani niye sadece benim adımı çıkartıyormuş gibi gösteriyorsunuz. Hasılı Türkiye Futbol Federasyonu 58. Maddesi, maddeyi uygulayarak bir karar veremediği için cesaret edemediği için bunun sorumluluğunu alamadığı için değiştirmek istiyor. Diyor ki ortaya çıkacak kararı hep beraber oluşturalım. Bu işte günah keçisi tek başıma olmayı istemiyorum diyor. Yarın adı gün kimse gelip de vay şudur budur demesin. El ele beraber ne yapacaksak yapacağız. Bir müzik arası verelim devam ederiz. Çeviri Herin kokusu Ben Kenan Başaran, Radyo Hava'ndasınız. Paslaşmalar devam ediyor. Evet, şimdi şivi davasının başlanmış dönemlerinde işte bu 58. maddenin ağır olduğunun değiştirmesi gerektiği yönünde kapalı kapılar arkasında veya önünde Fenerbahçe'nin söylemleri vardı. Ancak Fenerbahçe Başkanı Asiz Yıldırım ilk günden beri içeriden Artık orada bir takım pazarlıklar yapılıyor mu yapılmıyor mu kendisi bilemiyoruz. Yapıldığına dair haberler de çıktı vesaire ama kamuoyuna yansıdığı kadarıyla kamuoyuna onun imzasıyla çıkan açıklamaları eğer veri olarak kabul edersek diyor ki Aziz Yıldırım kardeşim ne şiddet yasasını değiştirin ne de talimatı değiştirin. Çünkü ben ve kulübüm suçsuzdur diyor. Aziz Yıldırım bu anlamda tutarlı bir çizgi izledi 3 Temmuz'dan beri. Kendi kulübü içerisinde bazı yöneticiler bile bu kadar tutarlı olmadılar. O yüzden e, bazen taraftarlarla da karşı karşıya geldiler. Burada bir taraftar bir de Aziz Yıldırım başından beri şunu söylüyor. Biz suçsuzuz ama eğer suçluysak düşürün kardeşim diyor. Açık ve seçim. Fakat e, futbolun diğer aktörleri kulüpler, federasyonsa ee, kararları geciktirerek şu mesajı veriyor adeta. Ya siz suçlusunuz ama biz sizi düşürmek istemiyoruz demeye getiriyor. Ve o yüzden de bakın bir çözüm önerileri getireceğiz. Kabul edin. Yani işte puanınızı silelim biraz. Şöyle yapalım, böyle yapalım vesaire. Hayır. Gelinen noktada geçen hafta UEFA ile yapılan görüşmede 8 takımın adının geçtiğinin söylenmesi Fenerbahçe'nin elini güçlendirdi. Fenerbahçe artık 58. maddenin değiştirmesini istemiyor. E, çünkü 58. madde değiştirilmezse ne olur? Varsa ki kulüpler suçlu ve 58. madde olduğu gibi duruyor. O zaman istisnasız hepsi düşer. Çünkü teşebbüsü dahi sahaya yansısın, yansımasın teşebbüsü dahi cezalandıran bu talimat gereği hepsi küme düşer. O zaman da atıyorum bir kulüp diyecek ki ya ben sadece bir maçta bir şeyi bir teşvik teşebbüsünde bulundum ama düşürülüyorum. Öbürü beş maçta şike yapmış. Ben de onun gibi cezalandırıldım. Hiç umurumda değil diyor Fenerbahçe şimdi. Yok eğer bu madde değiştirilirse ne oluyor? 58 değiştirilirse o zaman yine suçlu bulunulursa diyoruz. Diğer takımların büyük bölümü ceza almayacak Çünkü teşebbüsler cezasız kalacak. Daha az ceza olacak. Hasıl eğer bu iş puan silmeyle neticelenecekse Sena Bahçe'nin atıyorum 50 puanı silinecekse diğerlerinin 10-15. Yani e, ne anladım bu işten? Çünkü Sena Bahçe'nin şampiyonun alıyorsun yarım puan da siz e, Diğerleri zaten aldıkları bir şampiyonluk yok ortada. Hatta kim bilir belki işlerinden birine şampiyonluk da verilebilir belki ya da başkası olacak ya da hiç kimseye kupa, mupa vermeyecekler. 0. Sıfır oynanmış bir sezon. Yapar mı? Yapar. Burası Türkiye. Fenerbahçe o yüzden şimdi açık açık söylüyor kardeşim. Düşürüyorsan düşür. Buyur düşür. Aa, şimdi federasyon ve diğer kulüpler köşeye sıkışmış durumda. Ne diyor Fenerbahçe? Yarım puanımı bile silerseniz ben kardeşim iki maç üst üste çıkmam. Sen beni mecbur düşüreceksin o zaman. Ve siz de oynarsınız bu liginize kendi kendinize. Bakalım Fenerbahçe'siz bir süper ligin anlamı var mıymış yok muymuş? Bütün bunların bir an dışına çıkalım. Ne görüyoruz? Bir vovillel mi görüyoruz? Komedya mı görüyoruz? Yoksa bir trajediye mi? Bakınız. Olması gereken şeyler yapılması gereken şeyler yapılmıyor. Hukuk Spor hukuku başından beri işletilmeye işletilmeye iş getirilip bir ee, poker oyununa çevirildi adeta. Herkes birbirine res çekiyor, blöf yapıyor, işte birbirini görüyor, görmüyor. Futbol oyunu bir pokere dönüştürüldü. Oysa dediğimiz gibi yapılması gereken çok basitti. 3 Temmuz'da olay patladı. 5 Temmuz, 6 Temmuz, 7 Temmuz her neyse. Elinize bilgi belge geldiği andan itibaren spor hukuku açısından bir karar verin bilsin gitsin ama olumlu ama olumsuz hayır çünkü kendi muhakemelerine göre bir takım cezalar vermeleri gerektiğini biliyorlar ama veremiyorlar yapamıyorlar güçleri yetmiyor ya da istemiyorlar çünkü burada futbol söz konusu söz konusu olan futbolsa gerisi teferruattır Bakın siyasiler, sanatçılar, sporcular, aktif bırakmış, herkes her farklı kesim, farklı farklı kesimler iş işte futbol olunca, bir kulüp olunca, kulüpler olunca nasıl da nasıl da bir arada yek vücut olabiliyorlar. Çıkarları nasıl da aynı noktada buluşuyor. O halde bundan sonra ne olacak? Onu da son bir aradan sonra anlatalım. Zaman Güneşsizlikten Genel Başaran Radyo Hava'ndasınız. Paslaşmaların son bölümündeyiz. Evet, e, yarın Ankara'dayız. Futbol Federasyonu Genel Kurulu, olağanüstü Genel Kurul toplanacak. Burada e, Genel Kurulu bir e, kanaat oluşturacak, bir görüş oluşturacak. 58. madde değişsin, şu şekilde değişsin, değişmesin. Vesaire. Artık ortağın bir ee, enformasyon alacak Futbol Federasyonu götürecek efendim söyleyeyim ona göre talimatta bir değişiklik yapacak ya da yapmayacak. Ee, hani ola ki genel kurul derse ki kardeşim hiç yok kalsın bu elisinin madde değişikliği o halde değişmeyecek. O zaman da Federasyon belki o zaman günah benden gitti deyip kararını uygulayabilir. Ama burası Türkiye. Yani Süleyman Demirel'in dediği gibi siyasette e, nasıl ki 24 saat çok uzundur. E, futbol'da da 1 saat bile çok uzundur. Asılı e, büyük ihtimalle 58. maddenin değiştirilmesi tadil edilmesi üzerine bir kanaat oluşacak. ve Federasyonda o doğrultuda e, bu arada etik kurulu çalışıyor. Raporun hazırlayacak. E, 20 gün içerisinde savunmalar alınacak. Ve bir karar açıklanacak. Yapılmak istenen şimdilik şu. E, takımlardan puan silinecek. Playoff öncesi puanlar silinecek ve bu sene bu şekilde kapatılacak. Geçen seneki şampiyonluk kupası birisinden alıp birisine verilecek mi? Bu konuda farklı görüşler ortaya çıkılmaya başladı. Verilmeyeceği yönde daha çok görüş belirtiliyor. Hasılı biz burada kendi kuyruğumuzu bir şekilde keseceğiz, kısaltacağız vesaire. Ee, sonuçta Beşiktaş ve Trabzonspor suçlu bulunursa, 3-5 puanları silinirse, yani bir şeyden dolayı suçlu bulunursa Onların UEFA tarafından nasıl bir cezaya çarptırılacağı da ayrı bir mevzu. Çünkü Fenerbahçe çok şikayet etti ama bu sene Avrupa Şampiyonlar Ligi'ne gitmeyerek ee, cezasını bir nevi ödemiş oldu. Fakat Beşiktaş Trabluspor biz temiziz dedikleri için bu kupalarda devam ettiler ediyorlar. Ama yarın öbür gün bir ceza alırlarsa o zaman ne diyecekler UEFA'ya? O da Büyük bir sorun olarak geliyor, duruyor karşımızda. Büyük cezalar alabilirler, yani üç yıl, 5 yıl, hatta 8 yıla kadar gidiyor. Avrupa'dan men cezası alabilirler. Bu da eşittir. Beşiktaş'ın özellikle ekonomik olarak zaten iflas olmuş, iflas etmiş kulübün artık belki konkordato ilan etmesine neden olacak. Borsadaki şirketi zaten çökmüş, çökebilir. Yani çökmüş derken çok kötü durumda, iyi durumda değil. Ee, Öztermaya bakımına. Hasılı e, bu süreçte dikkat ederseniz 3 Temmuz'dan beri e, sanık olan kulüplerden biri olan Beşiktaş sessiz sakin oturmuş köşesinde bekliyordu. Ancak e, önümüzdeki günlerde en çok tartışılacak takımların başında Beşiktaş gelebilir. Bunu açık ve seçik belirtelim. Ee, tabii ki Trabzonspor'da Eşiktaş hmm, ne gariptir ki e, en doğru kadrosunu bu sezon oluşturabildi. Hocasıyla takımıyla sevilen sempatik bir takım ama gelin görün ki eğer yapılmışsa geçmişte bir takım hatalar bunun da ceremesini çekecek. Evet. Onun dışında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında kayıkçı kavgası sürüyor. Fenerbahçe Galatasaray ne kadar bu işin içine tutmaya çalışırsa o kadar kar edeceğini düşünüyor. Yani bunun bir Galatasaray e, oyun olduğunu ortaya koymaya çalışıyor. Galatasaray hayır efendimle münasebet diyor. Ama Fenerbahçeliler bu olayda suçlu suçsuz o ayrı ama biraz kendi camialarındaki farklı noktalara da bakmayı öğrensinler. Geçmişte yine Aziz Yıldırım ve yönetimine Şike suçlamasına bulunan bazı kişiler olmuştu. Onlar kimdi? Onlara bir daha baksınlar diyorum. Bu davayı okurken. Evet ben Kenan Başaran. Bakalım Ankara'da neler olacak. Oraya da gideceğiz. Ankara'da olup bitenleri haftaya konuşuruz. Ama bu arada programa son vermeden önce 1-2 not da Antalya'dan vereyim. Türkiye Spor Yazarlar Derneği'nin 49. yıl sporun zirvesi semineri yapıldı. Ben de oradaydım 3 gün. Ee, çok değerli oturumlar oldu. Bir oturumda da konuşmacıydım. Medyanın gelecekteki sorunlarına dair vesaire. Şu önemliydi benim için o 3 günde Fatih Terim geldi. Dedi ki efendime söyleyeyim aa, eğer dedi Türkiye Futbol Federasyonu 58. maddeyi bize soracak kadar demokratikse dedi playoff'u niye sormadı? Playoff kararını alırken bize sormadı. Ha dedi, bizim de bir sendikamız olsaydı bu playoff oynanmazdı dedi. Şimdi ben de sormak istiyorum Sayın Fatih Terim sizin bir sendikanız var. Sizin eski takım arkadaşınız 70'lerden Metin Kurt'un kurduğu bir spor emekçileri sendikası var. Kadıköy'de merkezi duruyor. Gidin ziyaret edin. Sen bir sendika kurmuşsun. Biz geçmişte de böyle bir çaba yap girmiştik beraber. Olmamıştı ama bugün kurmuşsun. Gidin görüşün konuşun. Yok eğer beğenmiyorsanız buyurun kendiniz kurun. Bizim sendikamız yok derken kimi kime havale ediyorsunuz? Buyurun siz öncülük yapın. Fatih Terim kadar bir karizma, güçlü bir isim, bir imparator bu işi üstlenmeyecekse kim üstlenecek? Kaybedecek hiçbir şey yok Fatih Terim'in. Çok çok derler ki, hocam bu işlere kalkışma. Otur köşende oturursunuz ve bununla da tarihe geçersiniz. Kaybedecek hiçbir şey yok. Aksine kazandıracağı çok çok çok şey var. Avrupa Futbol Şampiyonası... Ee, şampiyonluğundan bile daha anlamlıdır. Geçmişteki o yafa şampiyonluğundan bile daha anlamlıdır. Eğer böyle bir şey kalkışırsa Fatih Terim ve arkadaşlarım haftaya buluşmak üzere. Hoşçakalın. Hazırlayan ve sunan Kenan Başaran